أعوذ بالله من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين افضل الصلاه واتم التسليم على اشرف المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا علم. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن القول فيتبعون احسنه وَاَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ Bir önceki dersimizde daha sonra işleyeceğimiz kitabı söyleyeceğimi belirtmiştim. Rahmet Peygamberi Kuraba Yayınları Halit Es-Seyit Ravşe Muhammed et Benim bildiğim kadarıyla bu kitap yani bir şey çalışması, test çalışması. Üniversitede okursunuz, belli bir alanda kariyer sahibi olursunuz. Sınıf atlayacağınız zaman, Türkiye'de doçentlikten profesörle atlayacağınız zaman size bir konu verilir. Siz bu konuyu uzun uzun bütün detaylarıyla araştırırsınız. Danışmanınız olur, bir büyük hoca sizin danışmanınız olur, o sizi yönlendirir. Şöyle yap, böyle yap, şuradan şunu araştır, şu konulara gir filan diye. Tez yazmanın bazı şeyleri vardır tabii ki kuralları vardır. O kurallara göre tezinizi yazarsınız, sunarsınız, kabul gördüğü zaman da şey olur. Bir üst sınıfa atlarsınız. Bu Arap dünyasında da var. İşte mesela Sefer Havalinin Zahiratul Ircah fi Fikri İslamî mi? Böyle olması lazım. Bu kitabı mesela bir tez çalışmasıdır. Danışmanı Muhammed Kutuptur. Benim bildiğim kadarıyla bu kitapta bir tez çalışması. Bu alanda yazılmış en derli toplu gereksiz bilgilerden arındırılmış, gereksiz demeyelim de zayıf bilgilerden arındırılmış, abartılardan arındırılmış, tamamen sıhhatli bilgiler üzerine kurulmuş bir kitap. Kitabın ismini tekrar söylüyoruz. Rahmet Peygamberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, ahlakı, daveti, siyaseti, günlük yaşamı. Ben bunu işleyeceğim. Ve bunu işlemeye devam edeceğim. Yani ne kadar devam ederiz ben bilmiyorum. Devam edebildiğimiz kadar da sıfatlı olduğumuz sürece devam edeceğiz uzun bir kitap bölüm bölüm bölüm bölüm anlatacağım şimdi biz ikinci bölüme gelmiştik kendi kitabımızda bir eğitimci olarak Hz. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk başlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, ilk olarak şunu öğrendik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımak onu anlamak e, siyer ilmini öğrenmek bunun faydaları nedir dedik onu bir derste anlattık ama normal siyer derslerimize baktığınız zaman ben onu 3 derste anlatıyorum ve ben siyer ilminin en önemli konusu olduğunu düşünüyorum. Her ilmin en önemli konusu o ilmin faydasıdır. Bir ilimde sonuçta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eğitimciliğinden bahsettiğimiz için ilim üzerine de konuşabiliriz biraz. Bir ilimde iki şey çok önemlidir. Gerçi bizim kitaplarda her ilme başlarken on şeyin öğrenilmesi gerekir der. Ama bu on şeyden iki tanesi çok önemlidir. Bir, bu ilmin faydası. Bu ilmin faydasını öğrenmediğin sürece öyle çok ciddi anlamda o ilimden verim alamazsın. İlmin faydasını öğrenmen sana iki yerde faydalı olur. Bir, seni teşvik eder. Bu faydaya ulaşmak için teşvik eder. İki, onun nerede kullanacaksın? O ilimden nerede faydalanacaksın? O ilim sana hangi yolu gösterecek? Bunu anlaman gerekir. Mesela sarf ve nahiv ilimleri alet ilmidir. Bir, kapıyı açmak ilmidir sen sarf ve nahivci olmayacaksan o kapıyı açacak kadar öğrendiğin zaman yeterlidir bitti. Bunu bilmek önemlidir. Siyer yani bütün tefsir ilminde de, hadis ilminde de, fıkıh usulü ilminde de bir faydası, iki nasıl öğrenileceğini bilmek önemlidir. Bundan dolayı bunların uzun tutulması gerekir. Biz birinci derste siyer ilminin faydalarından bahsettik ama kısa bahsettik. Ee, Allah subhanehu teala belki bize rahmet eder de böyle dersler yapmamızı nasip ederse bir başka gün siyer dersi yaparsak orada üç ders, dört, dört ders belki siyer ilminin faydalarından durabiliriz. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakının yüceliğinden bahsettik ve orada çok güzel şeyler öğrendik ve arkasından bir temel madde koyduk. Dedik ki bir pe Allah subhanahu aleyhi ve bir peygamber göndermiş ise bize bu peygamberin belli bir vasıfı olması lazım ki biz ona tabi olalım. Allah subhanahu bize tabi olunabilecek bir peygamber göndermesi gerekiyor. Hikmetin sonuca ulaşabilmesi için, hikmetin var olabilmesi için Allah Subhanahu ve teala'nın bize ne yapması gerekiyor? Ee, bu Allah Subhanahu ve teala üzerine bir vacip değil. Ama hikmet açısından uyulabilecek bir peygamber göndermesi gerekiyor. Uyulabilecek peygamberde uyulması gereken vasıfların tamamı olması gerekiyor. Bir, iki başka ne olması gerekiyor? Bu vasıflar kamil olması gerekiyor. Bu vasıflar ne olması gerekiyor? kamil olması gerekiyor. Mesela dürüstlük bir peygamberde olması gerekiyor ve bu dürüstlük bende de var. Ben de dürüst bir insanım. Sen de dürüst bir insansın. Müslümanlar çoğu zaten dürüsttür. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve de bu artık dürüstlüğün en son noktası dediğimiz kamil, mükemmel manada. Bununla ilgili 26 ayrı maddeyi inceledik. Bu maddeler İmam Mavera'nın zikrettiği maddelerdi. Yazar onları biraz telhis etmiş, yani düz şey yapmış, iktisar etmiş pardon. Daha daha uzatabilirdik, yeterli olsun dedik. Şimdi yazar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim metotlarından bahsedecek. Farklı farklı eğitim metotları. Burada içindekiler bölümüne baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dikkatini tamamen vermesi için muhatabın elini veya omuzunu tutması. Resulullah elini, yani muhatabın elini ve omuzunu tutuyor. Muhatap daha çok dikkatli davransın diye. Dinleyen dikkat kesilsin diye cevabı erteleyerek tekrar seslenmesi. Dinleyen dikkat kesilsin diye cevabı erteleyerek tekrar şey yapması. Uygulamalı olarak öğretmesi, kendisi bizzat uygulaması, tedirici öğretmesi, soru sorarak öğretmesi, muhakeme yeteneğine hitap ederek öğretmesi ve ilahir. Şimdi burada bir başka noktaya değinelim. Mekke'de, Orta Çağ'da, çölde yaşamış daha hiçbir kitabi bilgiye sahip olmayan, bir kişinin öğretim metodundan bahsetmek, biz Müslümanlar bu kişiye Resul diyoruz, başkaları ne diyorsa desin, bu kişiye dikkat kesilmemiz gerekli kılıyor. Cümlemi tekrar edeceğim, anlamadınız. Ortaçağ'da yaşamış. Ortaçağ dediğiniz bilginin hemen hemen hiç olmadığı bir dönem. İbn-i Teymiye, Sırat-ı hemen başında diyor ki, o dönemde Bilgi neredeyse hiç yoktu. Var olan bilgi de, var olan bilgi de içerisinde tamamen yanlışları barındırıyordu diyor. Yani bilgi hiç yoktu, var olan da hep yanlışları barındırıyoruz zaten diyor Emine Teymiye. Şimdi böyle bir dönemde yaşamış X kişi, adı ne olursa olsun. Eğer bu kişinin, X kişinin eğitim metotlarından bahsediyorsak, biz Müslümanlar olarak bu kişiye çok önem vermemiz lazım. Çünkü bu bir mucize. O dönemde Bizans'a gidin, İran'a gidin, Hindistan'a gidin, nereye giderseniz gidin. büyük Bunlar büyük uygarlık. Bizans büyük bir uygarlık. Mekke cahiliyesinin çok daha ileride seviyor olarak. Hindistan çok daha büyük bir uygarlık. İran büyük bir uygarlık. Bu uygarlıklarda dahi o dönemde tek tek adamları araştırın. Eğitim metotlarından bahsedeceğiniz bir kişi bulamazsınız. Mümkün değil ki. Ne demek istedim anlıyor musunuz arkadaşlar? Yani mesela şu an teknoloji ciddi anlamda bir noktaya geldi. Siz hepiniz biliyorsunuz. 80 yıl önce bu noktadaki teknolojiyi kullanabilen bir adamı dikkat kesilmesi gerekir değil mi? Yani adam öyle kullanıyor ki daha bizim hiç görmediğimiz şeyler, göremeyeceğimiz şeyler. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmidir hiçbir kitabi bilgiye sahip değildir. Kimse tarafından yetiştirilmemiştir. Şahsi olarak. Ortam olarak ise cahiliyenin en derin karanlıklarında yaşamaktadır. Ama bugün biz bu kişinin eğitim metotlarından bahsediyoruz. Öyle ilginç bir konu ki bu. Yani ben başka örnek vereyim size. İşte 400 yılında miladi 400 yılında İnternet üzerine konuşan bir adamdan bahsetmek gibi bir şey bu. Tamam mı? Yani böyle bir şey. Cep telefonundan bahseden birinden konuşmak gibi bir şey. Bu çok üst düzey bir şey arkadaşlar. Bunu özellikle üzerinde duruyorum ki hissedin diye. Hissedin. Biz bir adamın eğitim metotlarından, öğretim metotlarından bahsediyoruz. Bu çok üst düzey bir bilgi. Bu çok üst düzey bir bilgi. Bana göre bu kitap Defalarca ve defalarca eğitim eğitimcilerin öğrenmesi gereken, eğitimcilerin okuması gereken bir kitap. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim metotları diyoruz. Birçok eğitim metodunu arka arkaya arka arkaya başlık ve örneklerle sıralayacağız. Ama bir de şuna dikkat ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir kişiler sahipti ki yerine göre muamele, adamına göre muamele, duruma göre muamele, şartlara göre muamele ediyordu. Dikkat! Yanlış anlamayın. Bir duruşu yoktu, karşıdaki ne, onu kastetmiyoruz. Ciddiyet makamında ciddi, tebessüm makamında tebessüm ehliydi. Mutluluk makamında mutlu, hüzün makamında hüzün idi. Kabaya karşı nasıl davranmasını iyi biliyordu, naif birine karşı nasıl davranmasını iyi biliyordu. Bir sözü söylediği zaman hemen anlayabilecek kapasitadaki kişiye nasıl söz söyleyeceğini iyi biliyordu. Anlayamayacak kişiye nasıl söz söyleyeceğini iyi biliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim metotları üzerine durduğumuz zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitliliği de ortaya çıkıyor. Çeşitliliği. Bundan dolayı siyer derslerinin girişinde siyer ilminin faydasından bahsederken ben şunu söylemiştim. Birçok liderin hayatını inceleyebiliriz, ibret alabiliriz, örnek alabiliriz, faydalanabiliriz. Ama o liderlerin hayatı tek yönlüdür. Birisi sadece komutandır. Birisi sadece filozoftur, birisi sadece işte nedir? Eğitimcidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı çok önemliydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından alınabilecek, komutan olarak da şeyler var. Mesela üniversitelerde veya liselerde tavır ve davranış dersi. Birbirimize nasıl? insan insana nasıl davranır? Şiyeri Açın inceleyin bununla ilgili mutlaka test çalışmaları vardır. Ders kitabı olarak okutabiliriz. Ne zaman ayağa kalkacaksın? Ne zaman oturacaksın? Bunların hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında var. Evet 61. sayfadan başlıyor bu bölümümüz. Mesela diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlar için de burayı altına çizdim özellikle zikredeyim diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlar için özel mescidler tertip ederek ihtiyaçları olan hususları onlara öğretir. Huzurunda bulunan çocuk ve küçüklerin durumunu gözeterek cevap verir seviyelerine inerek anlayacakları şekilde öğretirdi. Yani kadınlara da özel gün ayırıyor. Ee, biz de o yüzden bunu yani Cuma'ya kadınlar niye geliyor Mescid'e kadınlar niye geliyor diye sorulduğu zaman bu soruya cevap verilsin diye bu bilinen bir şeydir ama bazen bilinen bir şeyler unutuluyor. O bilinen bir şey biz uyguluyoruz. Birileri bu yanlış diyor. Biz susuyoruz. Öbürleri bu yanlış diyor. Biz susuyoruz. Sonra bizim susmamız yanlışsa olduğunu ya yanlış yapıyoruz ama cevap veremiyoruz manasına geliyor. Ya da evet bunlar da bu yanlışı kabul ediyorum manasına geliyor. Ben anlamıyorum yani. Haklı olsa konuşur. Böyle bir kural yok ki. Var mı böyle bir kural? Peki kural ne? Haklı olan ne yapar? Susar. Delil. Feimmâ terayinne minel beşere minel beşere fekûlî inni nezertüller <gülüyor> rehmâni sâhu uğraşıp durma. Cevap vereceğim diye uğraşma yani. Kadınların mescide niye gelmesi sana niye dert oluyor ben onu anlamadım yani. Bir de bu var yani gereksizlik var. Tamam burada sizin içinizden bir arkadaşın kafasına takılabilir buradayken siz bana sorabilirsiniz hocam hanımların mescide gelmesi caiz mi değil mi diye. Derslere gelmesi. Siz sorabilirsiniz çünkü siz ailenizi getiriyorsunuz. Kardeşim sen ne mescidimize geliyorsun ne selam veriyorsun ne hanımın mescidimize geliyor. Bunu niye dert ediniyorsun? Bunun zararı sana mutsuzsun sen. O kadar mutsuz bir insansın ki gitmiş, hiç alakan olmayan bir derdi bulup onu dert ediniyorsun. Git mutlu ol, mutlu mesut yaşa. Burayı özellikle aldım, bunu uzun e, ileride de duracağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlar içine girip anlatıyor bir de, biliyor musunuz? Bizzet içine giriyor. Bayram namazında mesela değil mi? O şey hadisini söylediği zaman, cehennemin çoğunluk kadınlardan gördüğüm hadisini söylediği zaman o Ramazan veya kurban bayramı hutbesidir. Orada infak topluyor. Bayramdan sonra ordu şehri sefere gidecek. Hatta kadınlar küpelerini şeylerini mücevherlerini falan çıkartıyor. Tamam. Ha bu tercihtir. Biz de uygulamadık bugüne kadar. Yani bizim uygulamamızda kadınlar hep başka bir tarafta, mescidin başka bir tarafında oldu. Yani biz bunun daha doğru bir uygulama olduğuna inanıyoruz ama bu uygulamayı da uygulayabilirsin yani. Buraya alırsın. Erkekler önde, kadınlar arkada anlatırsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğretim metotlarından bir tanesi kendi yaşantısıyla öğretmesiyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey emrettiğinde bunu ilk önce kendi yapar. Ardından insanlar bunu örnek alır ve ona göre davranırlar. Önce kendisi yapar. Sonra insanlar bunu örnek alır de. i̇bn Hacer bir sahabenin hayatını anlatırken El-İshabe, Fih Temiziz Sahabe isimli kitabında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Amr bin As'ı daya gönderip onu İslam'a davet etmişti. Amr bin As'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir komutan gibi veya bir kavminin lideri gibi birisinin yanına gönderiyor ona davete gidiyor. O komutan Zülenda isimli komutan diyor ki bu ümmi peygamberin dikkat hak elçi olduğunu ben şuradan anlattım. Emrettiği bir hayrı ilk önce kendisi yapıyordu. Siz günümüz liderlerinin hiçbir hayrı yapmadığını görürsünüz. Tasarruf yapmamız lazım diyen lider 55 bin euro çanta takıyor yani. Tasarruftan bahsediyor. Biraz kemerleri sıkmamız gerekir diyen lider manda sütü içmekten bahsediyor. Bu dünyanın her tarafında böyledir. Her tarafında böyledir. Onlar hiçbir emirlerini önce kendileri yapmazlar. Hatta onların hiçbir emri onların kendilerini bağlamaz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey emrettiği zaman önce kendi yapıyordu. Müslüman olan bu kişi diyor ki ben bu peygamberin hak olduğunu buradan anladım diyor. Nehyettiği şey önce kendisi terk ederdi. Düşmana galip geldiğinde mağrur olmazdı. Yenildiğinde ağzından kötü kelime çıkmazdı. Sözüne sadıktı vaatlerini yerine getirirdi. Ben şehadet ederim ki o hak peygamberdir. Ben şehadet ederim ki o hak peygamberdir. Allame Hacvi şöyle demektedir. Sözle açıklamaya göre, uygulamayla açıklamanın daha kuvvetli ve etkin olduğunun delillerinden birisi de şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye gününde anlaşma yapmış, haccı tamamlayamamıştır. Ne yaptı? Haccı tamamlayamadı. Haccı tamamlayamadığı için ihramdan çıkacak, tıraş olacak. Ashabına bunu söylüyor. Hiç kimse yapmıyor. Hiç kimse yapmıyor. Ümmü Selem'e... Yine yanına gelir. Ümmü selameye bu durumdan bahseder Ümmü Seleme diyor ki sen kendin yap arkandan geleceklerdir diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tıraş oluyor. ikramdan çıkıyor. Hepsi arkasından geliyor. İşte bunun üzerine Alleme Hacı diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözle açıklamaya göre uygulamayla açıklaması daha kuvvetli ve daha etkindir. İşte bunun delili de budur diyor. İmam Şatibi bu konuyu uzun uzun alıyor. Çok güzel bir noktaya değiniyor. Subhanellezi esra bi abdihi Allah Subhanahu ve Teala Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem ne olarak simlendiriyor? Abdullah, Allah'ın kulu. Şimdi biz birbirimizi de Abdullah olarak simlendirebiliriz değil mi? Bizim isimlendirmemiz tekamül yani kamil bir isimlendirme değildir. Ben seni Abdullah, Allah'ın kulu olarak simlendiriyorum. Ne kadar Allah'ın kulusun? O kadar kamil değil ama. Benim isimlendirmem kamil değil. Allah birini Abdullah diyorsa onun kulluğu nedir? Mükemmeldir değil mi? Hiç eksik yok. Allah birine benim kulum diyorsa, o Allah'ın kulu diyorsa, onun Allah'ın Allah'a yönelik kulu en üst seviyededir. Tebarekellezi nezzelel furgana ala abdihi. Furkan suresinin başı. Kuluna şeyi indiren, furkanı indiren Allah ne mübarektir. Allah subhanahu ve teala ve in kuntum fi raybin mimma nezzelina ala abdina. Allah subhanahu ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kulum, kolumuz onun konu diye isimlendirmiştir. Demek ki kulluk Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de en zirvededir. İmam Şatibi bunun sebebini işte buna bağlıyor. Emrilerin tamamını ilk yapan ve en mükemmel yapan oydu. Nehilerin tamamından ilk kaçınan ve tamamen kaçınan oydu diyor. Allah'ın hiçbir emrinde zerre kadar gevşeklik göstermedi. Allah'ın hiçbir nehyinde zerre kadar gevşeklik göstermedi. Bundan dolayı da Allah'ın Abdina, Abdullah, Abduhu lafzına ne oldu? Layık oldu diyor İmam Şatıbi. Ben bunu okumuştum ama ilk defa şimdi dikkatimi çekti. Bir emir getirmiş, kendisi buna sunmuştur. Nehyetmiş, kendisi bundan kaçınmıştır. Nasihatte bulunmuş, kendisi de hislenmiştir. Korkutmuş, kendisi ilk korkan olmuştur. Ümitlendirmiş, kendisi en çok ümideden eden olmuştur. Bütün bunun anlamı şudur. O, kendisine nazil olan şirati nefsine hakim bir hüccet üzerine yürüdüğü sıratı müstakim, sıratı müstakim için bir rehber edilmiştir diyor. O sıratı müstakim için ne yapmıştır? Yani korkuttuğu zaman en çok korkan oydu. Nasihat ettiği zaman nasihati en çok hisseden oydu. Ümitlendirdiği zaman ümitlendirdiği şeye karşı en çok umut besleyen, ümit besleyen oydu diyor İmam Şatibi. Gerçekten çok çok güzel bir nokta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir gün namazın vaktinden soruluyor. Ve adama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bizimle beraber iki gün kal diyor. Ne zaman namaz kıldığımıza bak diyor. İki gün demesinin sebebi şu. Her namazın bir ilk vakti vardır bir de ikinci vakti vardır. Giriş ve çıkışlarda yani girişinde de çıkışında da. Mesela öğlen namazı bir gölge veya bir buçuk gölge olduğunda başlar. Bir buçuk veya iki gölge olduğunda da biter. Duruma göre değişir bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikisini de öğretmek için kişinin yanında kalmasını istemiş. Anladığımız kadarıyla bu kişi dışarıdan gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna yazılı ya da sözlü olarak öğretse dese ki sabah namazını şurada kılacaksınız, öğlen namazını şurada kılacaksınız dese belki yanlış anlayabilir. İlk gün bizimle kal. Ne zaman kıldığımıza, nasıl kıldığımıza bak. Gittikten sonra kavmine böyle öğreteceksin şeklinde uygulamalar olarak öğretmiştir. O halde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim metotlarından en önemlisi nedir? Uygulamadır. Eğer anlatacağınız bir şeyi uygulama imkanınız varsa mutlaka uygulamalı öğretmelisiniz. Anlatacağınız bir şeyi gösterme imkanınız varsa mutlaka göster. Öğreteceğiniz bir şeyi çizimle biz de mesela şadet ekip buradan yola çıkarak bundan sonraki video çalışmalarımızı Burada şey yapabiliriz yani biz de bunu hayatımıza aktarabiliriz. Eğer anlattığımız bir şeyi gösterme, uygulama imkanımız varsa çizimlerle, şekillerle, resimlerle, animasyonlarla bunu mutlaka yapmaya çalışalım. Video yaparken bunu mutlaka yapmaya çalışalım. En azından zihnimizi buna yoralım diyoruz. Bir başka rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Osman'a diyorlar ki bakın sahabenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in taklit ve tabiiyetine bir bakın. Hazreti Osman'a diyorlar ki abdestten sağlanır. Hazreti Osman bana bir su getirin diyor. Abdesti alıyor ve arkasında diyor ki tek tek gösteriyor. Ben Resulullah'ın bana böyle gösterdiğini gördüm diyor. Resulullah ona uygulama olarak öğretiyor. O da başkasına uygulama olarak öğretiyor. Resulullah'tan uygulama olarak gördüğünü sözlü olarak öğretmiyor. İnceleyen anladınız mı? Bakın iki konu var burada. Birinci konu bilgiyi uygulamaları olarak öğretmek. Bunu öyle öğrendik zaten. Bunu anladık değil mi? İkinci inceleye bakın. Hazreti Osman abdestin tarifini Resulullah nasıl öğrendi? Nasıl öğretiyor? Uygulamalı öğretiyor. Sözde öğretseydi elini yıkayacağını üç kere ağzını üç kere bunu olur muydu? Olurdu ama öyle öğretmedi. Resul'den uygulamalı öğrendi. O da uygulamalı öğretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ayağa kalkıyor. Minbere çıkıyor. Ashab-ı kiram da ayağa kalkıyor. Namaz için duruyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza başlıyor. Allahu ekber diyor. Ellerini bağlıyor. Kıyamda duruyor. Rüküna duruyor. Secde edeceğiz zaman minberden iniyor. Toprağa secde ediyor. Secdeden kalktığında sonra tekrar minbere çıkıyor. Namazına devam ediyor ve arkasından siz hepiniz namazı böyle görün öğrenin diye ben böyle kıldırdım diyor. Uygulamalı metotlardan bir tanesidir bu da. Resulullah'ın namazı. Alimler diyorlar ki bir okuyacağız. Böyle direkt gösterseydi arkadakiler Resulullah'tan değil kimden öğreneceklerdi? Kendi önlerindekinden öğreneceklerdi. Ama Resulullah öyle öğretti ki herkes ondan öğrendi. Arkasından da ben nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın dedi. Ben nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın dedi. Böylece Rivayet ne oldu? Herkes için Ali isnat oldu. Tamam mı? Hiç arada ravi yok. Hiç arada ravi yok. Yani herkes Rasul'den gördü. rasul görenden görmedi. Bununla ilgili alimlerin sözleri var burada. Ben not aldım. İmam Neve diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıkıp üzerinde namaz kılmasının nedeni öğretmek herkesin nasıl namaz kılını görmesi olduğunu beyan etmişlerdir. Toprak üzerinde namaz kıldığında ise durum böyle değildi. Çünkü sadece yakınındaki birkaç kişi nasıl kıldığını görüyordu. Minbere çıktı orada yukarıda kıldırdı. Aşağı inse 4. saf ve göremeyecek. Allah'ınız değil mi? Evet. İbn Hacer Asqalani el-Asqalani İbn Hacer. Nereli İbn Hacer biliyor musun? Sen biliyor musun? Kim biliyor? Sen biliyordun. Sana o yüzden sormuyorum ki. Yani niye hoca direkt bana sormuyor diye düşünmen lazım. Nereli? Muhtemelen sen biliyor musun? Evet. As Filistin demektir. Evet Filistinli. Ya da tabi Diyarbakır'da müftülük yapmış. Mısır kütüphanesinin müdürü. Bu yüzden bütün kaynaklar elin altında. <gülüyor> İnnemel a'malu binniyat hadisinin e, isnadını diyorlar ki, şu kadar isnadı var. Ben diyor 2700 varak mı inceledim diyor. 270 varak mı inceledim? Şu kadar isnat bulabildim. Daha sırını bulamadım diyor. Yani onlar ben rakamlar aklımda değil. Diyorlar ki şu kadar isnadı var. Da diyor ki ben şu kadar mı inceledim. Bunu yazan, rivayet eden kişide dipnotta diyor ki. Çünkü kendisi diyor Mısır'da kütüphanenin başındaydı. Çünkü o zaman kitap nerede bulunuyor? Böyle girip de şehadet kitabı attık. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ve şunu unutmayın. Evet eğitim metoduları ile ilgili ne kadar zorsa o kadar başarılı olursunuz. Ne kadar kolaysa o kadar başarıdan uzak kalırsınız. Bir şey ne kadar kolay elde ediyorsanız başarı o kadar azdır. Kitap dediğiniz şey o zaman için bir tane yazılıyor veya üç tane, beş tane yazılıyor. Farklı farklı memleketlerde kütüphanelere konuluyor. Sen geliyorsun, onu yazıp gidiyorsun. O kitabı yazıp gidiyorsun. Ya da ezberleyip gidiyorsun. Başka bir ihtimalin yok. Yazma çok meşhur. Yazma çok meşhur. Yani kütüphaneye gidip o kitabın aynısını yazıp Fethül Bari yazıp eve götürüyorsun. <gülüyor> çok ilginç bir şey. Evet. i̇bn Hacer. i̇bn Hacer hadiste dediğim gibi her zaman zirvedir. İbn-i Hacer'e Raskarali'nin Barisi şu an piyasada mevcuttur. Anlaşılabilecek bir seviyededir. İmkanı olan ve kitap okumayı seven onu okusun yani. Çok ince noktalar çıkartıyor. Bakalım mesela ne ince noktalar çıkarmış bu hadisten İbn Hacer el-Askarani şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey insanlar. Bunu bana uyasınız ve nasıl namaz kıldığımı öğrensiniz diye yaptım diyor. Minberde namaz kılıyor ya. Bunu bana uyun, nasıl yaptığımı görün. Evet. Anlaşılacağı üzere Resulullah minberin en yukarısına çıkıp namaz kılmasının hikmeti toprak üzerine namaz kıldığı zaman insanları görememesiydi. Bu hadisten ayrıca şurada çıkar. Adete aykırı bir iş yapan insan neden böyle yaptığını açıklaması gerekir. Mesela ben her zaman burada ders veriyorum değil mi? Eğer bir cuma gelip de ayakta mikrofonla ders veriyorsam, masa koymamışsak, bunu niye yaptım ise açıklamam gerekiyor. Bunu niye yaptığımı ne yapmam lazım? Bunu size açıklamam gerekiyor. Bak hadisten bunu çıkarmışlar. Ne kadar güzel değil mi? Bir insan devamlı bir şey yapıyorsa, ya bu kadar ince düşünce bile... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Resul olduğunu kesin delili. Bu kadar ince düşünceli bir adam var mı? Günümüzde bile yok. Te orta çağda var. Yani bilmiyorum ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Resul olduğuna dair hiç kuşkum yok. Hocam bizim de yok diyorsunuzdur da. Hani İbrahim aleyhisselam diyor ya ölüler nasıl diriltirsin? İnanmıyor musun? İnanıyorum ama kalbim mutmain olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın gönderdiği Resul olduğuna dair benim kalbimde öyle bir dolu ki bu bilgiyle bu imanla hiç şüphe yok. Hiç zerre kadar bir şüphe yok. Diyelim ki bu bilgiler hepsi uydurur, uyduramazsın ki ya şunu nasıl uyduracaksın da? Bunu uydurabilmek için bile böyle bir kapasiteye sahip olman lazım. Mesela şu hadise uydurabilirsin. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey öğretmek için minberin tepesine çıktı. Bunu uydurabilirsin ama bunun devamında bak ben bundan bundan dolayı böyle böyle yaptım uyduramazsın. Bunu uydurabilmek için bile o seviyede, o kalitede bir adam olman lazım. E bakıyoruz, bakıyoruz, hadislerin hepsinde bu kalite var. E bunların hepsini farklı farklı insanlar uydurduysa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adına böyle böyle uyduran adamlar bile ciddi anlamda bir kalitenin üstünde. Tamam mı? Yani nereye, e, meseleyi nereden alırsın al, Müslümanlar bu işin zirvesinde. Müslümanlar amelinde, ahlakında, ilminde, tevazununda, naifliğinde, her şeyin zirvesinde olan bir ümmettir. Bize düşen sadece bunları öğrenmek ve bu ümmete yakışan bir halde yaşamaktır. i̇bn Hacer devam ediyor. Yine bu hadisten cemaate nasıl namaz kılındığını uygulama olarak göstermenin caiz olduğu anlaşılır. Yine bu hadisten ihtiyaç yoksa amele kalih. İhtiyaç varsa ameli kesirin Namazı bozmadığının delili çıkmıştır. İhtiyacın yoksa, ihtiyaç olmasa bile namazda sağa devinmen, sola devinmen, iki adım öne gitmen, üç adım geriye gitmen namazı bozmaz ihtiyaç yoksa. İhtiyaç varsa gidip kapıyı açıp gelmen namazı ne yapmaz? Bozmaz. Saat şeyi koydun telefonu yan tarafa uzağa koydun namaza durdun cemaate namaza telefon çalıyor da çalıyor çalıyor. Gideceksin kapatacaksın geleceksin. Bunu söyleyin İbn Hacer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalı olarak ilmi öğretmesinden bahsediyoruz. Ee, bir kişinin yanından geçerken adam ne yapıyor kurbanı kesmiş derisini yüzüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakıyor öyle yüzülmez diyor. Şöyle yapmıyor. Şöyle şöyle yap böyle böyle yap şöyle yap demiyor. Alıyor eline. Elini sokuyor hatta kol, kolun yani koltuğuna kadar sokuyor böyle. Öyle de yüzülür değil mi? Öyle yüzüyor. Ve gösteriyor yani. Nasıl yapılacağını gösteriyor. Bu da önemlidir. Teknik böyle el becerisi isteyen işlerde, elle yapılan işlerde ne yapmanız gerekiyor? Bunu bizzat uygulayarak insanlara göstermeniz gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eğitim tekniklerinden bir tanesi buydu. Uygulamalı olarak gösteriyordu. Uygulamak önce kendinin uygulanmasının birçok faydası vardır. Bu samimiyeti gösterir, bu bereket getirir, burada ihlas vardır. İlahi akir bunlara birçok fayda vardır. Biz burada faydalardan durmayacağız. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretiyordu. Ashab-ı kiram diyor ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında önce iman kalan gençlerdik. Önce iman ettik sonra da Kur'an'ı öğrendik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'e Yemen'e gönderirken diyor ki seni bir ehli kitaptan bir kavme gönderiyorum. Onlara önce la ilahe illallah anlat. Allah'a ibadet etmeyi anlat. Bunu kabul eder veya bunu ikrar ederlerse rivayetler farklı farklı. Daha sonra onlara namazı anlat. Bunu kabul eder, bunu ikrar ederlerse daha sonra onlara bunu anlat. İlimde tedric, ilimde derece derece ilmi öğretmek ilmin en önemli edeplerindendir. Zaten tarih boyunca ve bugün de İslam ilimlerinde talebelerin başarılı olmasının sebebi nedir sizce? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilmi nasıl öğreteceğimizi öğretmiş. Allah subhanehu ve teala Rasul'e ilim nasıl öğretilir bunu öğretmiş. Rasul bize öğretmiş. İslam ümmeti de ilmin metotlarını birebir birebir uygulamıştır. Bundan dolayı yine Şehadet Mektebi'nin elemanlarına sesleniyorum. İlim nasıl öğrenilir? İlim metotları nasıl olmalıdır diye batılıları değil Müslümanları taklit edin. Müslümanları araştırın. Müslümanlar bu alanda başarılı olmuş. Denenmiş, denenmez. Bugün sizler, yani Beşir eğitim, eğitimde 18 yılda 3 kelimelik İngilizce öğretemezsiniz. Bizim medreselerde 3 yılda, 4 yılda Arapçada filolog çıkıyor. Tamam mı yani? Burada bir hoca var, medrese hocası. Şeye gidiyor, Kuveyt'e gidiyor. Orada alimler birliğine eğitim metotlarından bahsederken, Arapça eğitim metodundan bahsediyor. Oradaki tanınan bir alim Gazali diyor ki, siz diyor yılda kaç tane sibeveh çıkartıyorsunuz? Sibeveh de bu işin kurucusu yani en üstteki adam. Siz diyor yılda kaç tane sibeveh çıkartıyorsunuz? Diyor böyledir yani. Ortaokulda ben 6 sene. Öyle değil mi? 3 sene ortaokul, 4 sene lise, 4 sene üniversite, 10 sene. Sen İngilizce okudun mu Hasan? Nasıl bilmiyorum. Kaç sene okudun? 6 sene İngilizce okudun. Ben okula giderken hocayı gördüm dedi bakalım. Yok değil mi? E işte. Biz altı sene Arapça okutalım, adam filolog çıkar ya Arapça'nın uzmanı yani Arapça'yı sıfırdan yazacak adamlar çıkar. Abartmıyorum, çıkmaz mı? Beşeri eğitim sistemleri neye dayanıyor? İnsan ürünüdür. Beşeri eğitim sistemi neyin ürünüdür? İnsanıdır. Bizim eğitim sistemimizse rabbanidir. Allah Peygamber'e Peygamber bize öğretmiştir, denenmiştir. E bakın bizim eğitim sistemimizde. İbni Hacer gibi birisi çıkmamış. İmam Nevevi çıkmamış. Ya bunlar çıkmamış yani. Gazali çıkmamış bir. İşte ne bileyim İbni Kaymel Cevziye, İbni Teymiye çıkmamış. Ya bunlar hangi eğitim sistemine göre eğitim aldılar? İslami eğitim sistemine göre eğitim aldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tedirici öğretmiştir. Tedrici demek derece derece. Şu an biz ilkokul çalışması yapıyoruz. İlkokul çalışmasında, ilkokul çalışması derken ilkokul kitapları hazırlıyoruz ekip olarak. Böyle kalabalık. Ve güzel, kaliteli bir ekip olarak Allah'ın izniyle Bismillah dedik başladık. Ben ilk önce bunu söyledim. tedrici hazırlanacak. ikinci sınıf kitabında konular nefsi olacak. Üçüncü sınıf kitaplarındaki konular ikinci sınıftaki kitapları biraz daha açacak. Dörtte üçü açacaksın. Beşte dörde açacaksın. İslam eğitim metodu böyledir. Mesela e, matematikten birinci sınıfta bir konuyu görürsün. Beşinci sınıfa kadar bir daha görmezsin o konuyu unutursun. Tamam mı? Bir daha gelmez yani. Lise 3'te gördüğün matematik konusu 3 veya 4 tanedir. Lise 1'de öğrendiğin konuyu unutmuşsundur bile. İslam eğitim sistemi tedrici Derece derece. Önce sana bir şeyi verir ama çok alt seviyede verir. Daha sonra aynı şeyleri biraz daha genişletir. Daha sonra aynı şeyleri biraz daha genişletir. Eğitim metodunda en önemli teknik en önemli eğitim metodunun Başarılı olmasındaki en önemli noktalardan bir tanesi de işte budur. Bu da iki. Birincisi neydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saydırmayacağım. Çünkü çok uzun burası. Çok madde var. Ezberlememiz mümkün değil. Uygulamalı öğretiyordu. İki, tedrici öğretiyordu. Üç, itidarlıyordu. Derse başlayıp üç buçuk saat ders yapmak böyle bir şey yok. Her gün ders yapmak böyle bir şey yok. Sabah başlayıp öğleye kadar ders yapmak böyle bir şey yok. Kişinin alabileceği kadar ders. Bu konu öyle önemli bir konu ki eğitimde itidal. İtidal ne demek? Karşıdakinin kabul alabileceği kadar. Adalet yani. Eğitimde adalet diyelim. Adaletli davranmak. Yani adalet nedir? Karşıdakinin hakkı kadarını vermek ona. Hakkından fazlasını verdiği zaman onun altında ne yapar? Eğilir. Bu konu öyle önemli ki bak. Kitabül ül İlim'de İmam Bukhari bunu başlık yapmış. Bezmemeleri için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Vaaz ve ilim sohbeti için ashabının uygun vakitlerini gözetirdi. bezmemesi için. Uygun vakitte yapacaksın. Gece üç buçukta millete kaldırıp haydi ders demeyeceksin. Millet uyuyor yani. Akşama kadar millet çalışmış, dersten, işten çıkıp gelip iki saat ders Bunu demeyeceksin. Herkesin uygun vaktini gözeteceksin. Bak konu o kadar önemli ki İmam Bukhari bu konuyu başlık yapmış. İmam Muhale'nin başlıkları her bir başlı bir manifestodur. i̇mam Müslim Müslüm de aynı şekilde vaaz vermekte olanın iktidalli davranması babı demiş. Ve Abdullah İbni Mesud'a hadisini getiriyorlar meşhur. Abdullah İbni Mesud çok güzel vaaz veriyor. Çok güzel nasihat ediyorlar. Diyor ki her gün keşke bunu yapsa. Abdullah İbni Mesud da diyor ki ben bunu her zaman yaparım ama sizleri bezdirmekten korkuyorum. Bu yüzden sizin uygun zamanınızı gözlüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bizleri usandırmaktan çekildiği için uygun günlerde nasihatte bulunurdu diyor. Uygun günlerde nasihatte bulunurdu. İbn-i Hacer Eraskalani bu hadisten yola çıkarak diyor ki bu hadisten anlaşılmaktadır ki bezginlikten korkulması durumunda ameli salihe sıkıca devam etmeyi terk etmek müstahattır. Sadece ilim değil. Bir amele başlat. Gece namaz kılıyorsun. Uzun uzun kılıyorsun. Bıktırır, bezginlik oluşturur diye Salih ameli bile terk edebilirsin biraz. Bıkmamak için. Ben her zaman söylerim nefsinizi dinlendirin. Vücudunuz değil aynı zamanda nefsinizi de dinlendirin. Bununla beraber devam ettirmek iki şekilde olabilir. Bir işe yapıyorsun bezmekten sıkılmaktan korktuğun için onu zaman zaman bırakabilirsin. Devam etmek iki şekilde olabilir. Bir zorlanmadan her gün veya birer gün ara vererek iki ara verilen gün dinlenmek için ayrılır. Ancak zorlanma hali durumları şahsına göre değişir. Buradaki ölçü ihtiyaçla, insanın dinçliğinden, insanın güç ve kuvvetinden kaynaklanır diyor. Bu da üçüncüsüydü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Yessiru la Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Beshuru ve la Müjdeleyin, nefret ettirmeyin." diyor. Bu hadiste İmam Nevevi diyor ki, korkutarak Müjdeleyen haberlere hiç değinmeden sadece insanları zorlayarak fetva vermek, vaaz vermek bunlar uygun değildir diyor. Üçüncüyü bitirdik. Geldik dördüncüye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fertlerin farklılığına bakarak aynı soruya farklı farklı cevaplar vermiştir. Bazı bilgi bazı zaman bazılarından gizlemiştir. Kelimu ale nâhse alâ kadri ak'u akıllara kadar konuşun demiştir. Bunun en net örneği Muaz bin Cebel'e demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey Muaz diyor Allah'ın kulları üzerindeki hakkını biliyor musun diyor. Muaz bin Cebel diyor ki Allah ve Resulü daha iyi bilir diyor. Allah'ın kulların üzerindeki hakkı kulların Allah'a ibadet etmesi ona hiçbir şey ortak koşmamasıdır. Diyor. Ey Muaz diyor kulun Allah üzerindeki hakkını biliyor musun? Allah ve Resulü daha iyi bilir diyor. Konun Allah üzerindeki hakkı da Allah'ın kendisine ibadet edip ona şirk koşmayanları cennete koymasıdır diyor. Muaz bin Cebel diyor ki Ya Resulullah diyor bunu insanlara müjdeleyin mi? Hayır diyor. Çünkü buna güvenirler diyor. Demek ki her bilgi herkese verilmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'in buna güvenip de ameli terk etmeyeceğini bildiği için bunu Muaz bin Cebel'e söyledi. Tamam mı? Muaz bin Cebel'in bu hadisi duyup da ameli terk etmeyeceğini bildiği için bunun Muaz bin Cebel'e söyledi. Ama sen gidip de herkese bunu söyleme diyor. Buradan yola çıkarak alimler demiş ki bu hadisten bir takım hassas bilgilerin sadece doğru olarak anlayacak ve belliyecek kimselere tahsis edilmesinin buna hazır olmayan öğrencilere ve yanlış anlayıp buna dayanarak gevşeklik göstereceklere öğretilmemesi gerekir. Bazı bilgiler herkese öğretilmez. Bazı bilgiler her, öğretildiği zaman umumi tekfir muayyen tekfiri gerektirmez. Bilgi herkese öğretilmez. Adam öğrettiğin zaman bunu anlamaz. Bu küfürdür ama biz kafir diyemeyiz diye piyasada müşrik toplumun içinde herkesin müşrik olduğu bir yerde olmayacak kaydaya getirir uygular. Başımızın belası mürciyeler. Allah subhanahu wa onların ıslah etsin diyelim. Daha şey söyleyecektim de onu söylemeyin. Evet. i̇bn Recep el-Hambeli Fetul Bari İbn Recep el-Hambeli'nin kitabı kitabı kitabının ismi de Fetul Bari'tir. İkisi de sahih Buhari şerhidir. İbn Hacer'in kitabı da Fetul Bari'dir ismi. İbn Recep'in kitabının ismi nedir? Fetul Bari'dir. Ama İbn Recep kitabını tamamlayamamış. Kitabul Cenayize kadar yazmıştır benim bildiğim kadarıyla. Bildiğim kadarıyla da şu an o kitap tercüme edilmektedir. Yani Kitabul Cenayize kadar tercüme edilip basılacak İbn Recep el-Hambeli. İbn Recep Hambelidir hem İbn Teymin'in hem de İbn-i talebesidir. i̇bn Hacer ise bunlardan daha sonradır. Aslında İbn-i Hacer i̇bn Recep'le e, muasırdır. İkisi de muasırdır. Ama i̇bn Hacer belki biraz daha küçüktür yani. Belki 20-30 yaş veya biraz daha fazla şeyden i̇bn Recepten küçüktür. İbn-i Hacer Şafi'dir. İbn-i Recep El hanbeli Hanbeli'dir. Ama ikisinin de Buhari Şerhi vardır. İkisinin ismi de Fethül Buhari'dir. Orada diyor ki alimler dediler ki Muaz'ın insanların buna güvenmesi için hadisin nakletmekten men şu anlaşılıyor. Ruhsat bildiren hadisler umuma aktarılmaz. Bazı şeyler isna ise, bazı şeyler ruhsatsa, bazı şeyler insanlarda büyük tehlikelere yol açacaksa anlatılmaz. Her oy veren müşrik değilse bile şirk seçimlerinden önce her oy veren müşrik olmaz, tekfir edilmez, denmez bu, bu böyleyse bile denmez. Adam kitap yazmış cehalet özürdür diye. Cahil kalın der gibi kitap yazılır mı ya? Tamam mı? Şöyle yazalım size İslam hukuku cehalet meselesi filan diye. Ama cehalet özürdür diye kitap mı yazılır? İşte bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in inceliklerini bilmeyen insanlar. Diyor ki çünkü anlayışları burada kastettiklerini tam kavrayamazlar. Muaz bu hadisi işitince sadece çok amel işlemeye ve Allah'tan çok korkmaya götürmüş diyor. Bu ölçü alınarak herkese her hadis aktarılmaz. Bu sahabelerin ve ondan sonraki gelenlerin ilmidir diye uzun uzun uzun uzun anlatıyor. Hazreti Ali'den in rivayetle insanlara anlayacakları şeyleri rivayet ediniz. Allah ve Rasulünün yalanlanmasını ister misiniz? Allah ve Rasulünün yalanlanmasını ister misiniz? Anlayamadıkları hadisleri okuyorlar. Öyle değil mi? Açıyorlar İbrahim Canan'ın, Muzaffer Can'ın. Yok İbrahim Canan'ın Kütüphanesi'de tercümesinden adam açmış hadisi reddediyor. Bunun üzerine kitapla yazmış. Bunun üzerine kitapla yazmış. Ben de ona cevap yazdım. Hadisin tercümesi böyle değil. Hadisin mütercim yanlış tercüme tercüm etmiş diyor. Mütercim yanlış tercüme etmiş. Doğru tercüme yani yanlış tercümeye göre hadis inkarden akla. Tercüme yanlış. Acayip bir tercüme var. Kişilerin günahları ile ilgili benim günahım senin taşıman, senin günahını benim taşımamla ilgili bir kitap. İbrahim Canan'ın kütübü site de ondan yıllar önce hadisi kitabını da reddetmiş. Uzun uzun yazmış. Tercümesi yanlış. E şimdi insanlar alıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine bakıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yapmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte hastalara devestedini önermiş. Yok şunu yapmış. Ya anlamıyor anlamadığını ne yapıyor? İşte bunun için demişler. Herkese nakletmeyin demişler Evet. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara, durumlara göre, yaşlarına göre, ihtiyaçlarına göre konuşuyordu. Bir yaşlı geldi dedi ki oruçluyken eşimi öpebilir miyim? Evet dedi. Bir genç geldi hayır dedi. Çünkü gencin nefsine hakimiyetiyle, yaşlının nefsine hakimiyeti aynı değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada insanlara bir şey öğretirken neyi baz aldı? Yaşlılığı veya gençliği. Görünüz mü öğretim metodunda? O halde öğretim metodunda mesela biz de bir ekip kurduk hafta sonları ders yapacağız. Ee, 18 yaşında 20 yaşında hiç işi olmayan bir arkadaşımız var derse katılan. Bir de bizim İsmet var sabahtan akşama kadar marangozluk yapıyor. Bu hafta herkes 250 sayfa kitap okusun demeyeceksin. O adam nasıl okusun ki 250 sayfa? Akşama kadar çalışıyor. Akşam yorgun argın eve geliyor. Bizim Delikanlı evde yatıyor zaten. Ya demek ki insanların durumlarına göre ilimde muamele edeceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme birisi geliyor. Ben cihada gideceğim diyor. Anan baban sağ mı diyor. Evet sağ diyor. Sen ana anana babana iyilik yap diyor. İki durum. Bir ana babası var. iki cihat farzı aynı değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her iki durumu gözeterek o kişiye cevap veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara cevap verirken durumlarını gözetiyordu. Birisine diyor en hayırlı amel nedir? Allah'a ibadet et. Farz olan namazı kıl. Zekat ver. Ramazan orucunu tut. İslam'ın şartlarını öğretiyor ona. Bir başkası diyor ki bana bir şey tavsiye et. Kızma diyor. Bir başkasına diyor ki e, İslam'ın en güzeli nedir? Dili devamlı Allah'ın zikriyle ıslak tut diyor. Bir başkasına billahi Allah'a iman ettim de ve dostlu ol diyor. Bir başkasına yemek yedirmen ve tanıdığına tanımadığına selam vermendir diyor. Bir başkasına İslam'ın en faydalı şeyi nedir diyor. Hacc-i diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada insanların sorularına farklı farklı farklı farklı cevap vermesine altında yatan illet. Mesela en fazileti amel hangisidir diyor. Vaktinde kalan namazdır diyor. Sonra hangisidir diyor. Anne babaya iyiliktir diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara farklı farklı cevaplar veriyor. Bunun sebebi bunun gerekçesi insanların ihtiyaçları ve o günkü ihtiyaç ve o günkü durum. Biraz önce anlattım. Kadınlara gidiyor vaaz veriyor ve sadaka Topluyor çünkü, niçin sadaka topluyor? Namazdan sonra ordu şeye gidecek, savaşa gidecek. Bu da dördüncü değil mi? Tekrar sayalım arkadaşlar. Bir, neydi? Uygulayarak öğretiyor. İki, tedirici olarak öğretiyor. Üç, itidalli davranıyor. Dört, farklılıkla insanların farklılarını göze alıyor. Beş, diyalog ve soru sorarak öğretmesi diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğretimindeki en büyük metotlardan birisi de dinleyenlerin dikkatini toplamak, vereceği cevaba dikkat çekmek ve cevabın ne olabileceği hususunda fikir üretmeleri için karşılık konuşması ve soru sormasıydı. Allah tırken soru soruyor, cevap alıyor, soru soruyor bu şekilde. Böylece soru sorduğunda sahabe cevap veremezse Resulullah'ın verdiği cevabı daha iyi anlıyorlar ve mesele zihinlerinde daha iyi yerleşiyor idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bir gün orada kapınızın önünde bir nehir olsa siz orada günde beş vakit namaz kılsanız sizin üzerinizde hiç kir, pas, leke kalır mı? Kalmaz. İşte beş vakit namaz sizin üzerinizdeki maddi ve manevi bütün kirleri giderir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önce bir benzetmeyle bir soruyla başladı. Bir başka hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın kim olduğunu biliyor musunuz dedi. Ashabı dedi ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-müslimu men el min-lisanihi ve yadihi. Müslüman, Müslüman'ın elinden ve dilinden selamet olduğu kimsedir dedi. Peki mümin kimdir bunu biliyor musunuz dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Müminlerin canları ve mallar hususunda kendisinden emin olduğu kimsedir dedi. Bir başka hadiste iflas eden kimdir biliyor musunuz dedi. Bir başka hadiste Cibril hadisinde Cebrail Aleyhisselam geldi. Akbirni anil iman, akbirni anil islam, akbirni anil ihsan dedi. Geldi, oturdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına. Soru sordu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e cevap verdi. O kitap hala var mı piyasada bilmiyorum. Kurabaya ince bir kitap var. Cibril hadisi diye. O kitabı mutlaka alın. İnce bir kitap, 80. sayfalık bir kitap. Cibril hadisinden, bu anlattığımız hadisten... O kadar çok ibret çıkarmıştır ki, o kadar çok dert çıkarmıştır ki, o kadar çok. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bana kıyametten haber ver diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konu hakkında soru sorulan, soru sorandan daha fazla bilgili değildi diyor. Şunu demiyor, ben senden daha çok bir şey bilmiyorum demiyor. Soru sorandan, soru sorulan daha çok şey bilmiyor diyor. Bu ikisi birbirinden farklı. Buradan bir sürü hikmet çıkartıyor alimler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deseydi ben senden daha çok bir şey bilmiyorum. Gelen kimdi? Cebrail aleyhisselam. Bu da Resul bu konuyla ilgili her türlü bilgiyi sen de biliyorsun. Ben de biliyorum manasına gelir. Cebrail aleyhisselam sonuçta. Ya da sadece Resulullah Cebrail aleyhisselam'ın daha fazla bilmiyorum manasına gelir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konu hakkında soru sorulan soru soranların daha fazlasını bilmez diyor. Kim kime ne sorarsa sorsun bu konuyu Soru soran soru sorulanın daha fazlasını bilmiyor böyle bu hadiste ilgili çok ince noktalar vardır. Bu hadisten yola çıkarak İmam Nevevi şöyle demiştir. Alim müftü veya bir başkasına bir mesele sorulduğunda bilmiyorsa bilmiyorum demesi gerekir. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile bilmiyorum diyor, görüyor musunuz? Cebrail Aleyhisselam soruyor o da ben bilmiyorum diyor. Biz de ne sorarsan sor herkes bilir öyle mi? Bir gün Ankara'dayız, bir arkadaş anlatır, devamlı gülerek anlatır. Bir müteahhit arkadaş bana soru sordu. Şöyle uzun bir salondayız, uzun ince şöyle salondayız. Yanındaki cevap verdi. Öbürü olmaz dedi. Öbürü başka bir cevap verdi. Sırayla herkes cevap veriyor. Ben de bekliyorum. Sıra bana geldi ben bilmiyorum dedim. Bilmiyordum da cevabını. <gülüyor> Bu arkadaş devamlı yani bizim Allah rahmet etsin bir arkadaşımız devamlı bir olay anlatır. Herkes cevap verdi, bir hoca cevap vermedi. En son hoca cevap verdi, o da bilmiyorum dedi diye. Ama herkes doğru cevap verdi. Bilmiyorum demek faziletlidir diyor İmam Nero'yu, Şehri Müslim'de. Böyle demek onu küçültmez. Bilakis böyle bir cevapla onun vera sahibi, muttaki ve bilgili bir kimse olduğu anlaşılır. Yine bu hadisten istifade edilen öğretimle ilgili hususlardan bir tanesi bazıları şudur. Kişi bir alimin meclisine geldiğinde oradakilerin ihtiyacı olan ama sormadıkları bir hususu fark ederse bunu sormalıdır. Böylece alacağı cevap faydalı olur. Mesela bir meclise geldik şuraya. Bir hata görüyorsunuz, bir eksik görüyorsunuz. Bunu soru olarak hocaya sorabilirsin. O eksik giderilsin diye. İnsanlar yanlış şeyler biliyorlar. Siz burada bu mecliste insanların bazı şeyleri yanlış bildiklerini gördünüz. Siz müdahale etseniz uygun olmayacak. Hoca geldiği zaman hocaya sorarsınız. Hoca onun cevabını verir. Böylece insanların Eksik oldukları hususlar böylece kapanmış olur. Kadı yaz Cibril hadisiyle ilgili demiş ki, Cibril hadisi, hadis şu arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz diye ben anlatmadım ama tekrar anlatayım. Cebrail aleyhisselam bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geliyor. Sahabeler de beraber. Cebrail aleyhisselam insan suretinde geliyor. Saçı simsiyah. Üzerindeki elbiseler bembeyaz. Ee, Hazreti Ömer diyor ki, üzerinde sefer alameti yoktu diyor. Yani bembeyaz elbise bizden hiç kimse onu Tanımıyordu diyor. Buralı değil. Uzaktan gelmiş ama üstünde sefer alameti yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne oturdu. Dizini dizine, elini diz, dizin dizine dayadı. Elini dizlerine koydu ve dedi ki ya Muhammed akbir mi anil iman? Ey Muhammed bana imanı anlat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imanı anlattı. Dedi ki doğru söyledi. Soruyor ve doğru diyor. Biz şaşırdık diyor. Arkasından İslamdan sordu. Arkasından İhsan nedir onu sordu. Arkasından da kıyametin alametlerini sordu. O arkadaşı döndü. Kıyametin alametlerini soruyor. Daha sonra gidiyor. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gelen Cibril'di. Size dininizi öğretmek için geldi. Bu hadisten birçok hüküm çıkmıştır. Kadı yaz Müslüm şerhinde diyor ki Cibril hadisi hem zahiri hem batini bütün ibadetlerin açıklamasının içinde barındırmak. İmanın şartları Azaların amelleri, insan ihlası, amellerin sevabı, sevabı götüren afetler bulunan hepsi Cibril hadisinde vardır diyor. Normalde 100. sayfaya gelecektik. 90. sayfada kaldık. 90. sayfada 89. sayfada Resulullah insanların akıllarını ölçerek onlara göre konuşurdu. Akılların miktarınca konuşurdu kısmını anlatacağız. Başta söylediğimi şimdi tekrar söyleyeyim. Bu kitap kanaatimce önümüzdeki cuma olmasa bile önümüzdeki salı biter. Yani salı günü bir ders yapacağız. Cuma bir ders daha yapacağız. Benim niyetim bu cuma bitirmek önümüzdeki cuma. O gün bitmezse Allah izin verirse bize salı günü biter. Ondan sonra bu kitaba başlıyoruz. Bu kitap çok güzel bir kitap. Uraba yayınlarından çıkan bir kitap. Ben sabah görüştüm. Baskısı varmış. İsmi Rahmet Peygamberi Halit i Seyyid Muhammed-i Not alın. Kuraba yayınlarından Rahmet Peygamberi isimli bu kitabı anlatacağım. Uzun uzun uzun uzun böyle tek tek anlatacağım inşallah. Peki Allah Subhanahu ve Teala sizlerden razı olsun. Rabbim amellerinizi ve amellerimizi kabul buyursun. Ve ahiru